son ayetleri. Bu ayette Allah sizin neyinize değer versin? Burada herkes bu kelimeye yükleyip、yani、kendi akidesine göre bir şeyler yüklemiş. Kimi demiş ki namaz. Kimi demiş ki amel. Kimi demiş ki dua. Namazla bir duat ne olacak? Bir gün Acı Bayram'da oturuyoruz. Bir tanesi geldi. Mevancı birisi. Framman Ayeter diye birisi. Öğlen o vahdi geldi. Biz öyle yıkıldık. Bu hala yanında iki üç tane taray var konuşuyor. Hadi ben hadi cam yapacağım dedi. Ikindi、e, de vakti geldi. Biz namaz kıldık. Bugün oturuyor. Hadi kararla cam hadisinde geliyor ya birisi ilham basa öğlen gidiyor ikindi kerehağa geliyor salat salat salat diyor. Anasız kalas diyor. Sunneti hamile etti ilham bas. Herhalde diyorum ben bundan hamile edecek. Akşam ezan okulunu. Hadi sen ne anlatıyorsun dinde? Ya bizim dinimizde namaz var, selleliye yok. Sen şu namazı dilsene sonra bizim dinimizden konuşsan. Biz dedi sabahtan beri burada ne yapıyoruz dedi. Ne yapıyoruz dedi. E dedi oturduk Allah'a konuşuyor. Eee, işte namaz kılıyor musun senin?、Yani. Ha tamam. Ben o namazı almayayım, seçiyorum. Çünkü benim Resul'un namazı öyle、Kırmıyor. vaktinde kılıyor, kıraatıyla, kıyamıyla, Ne yapıyor öyle biliyor ama insanların Allah'ın <gülüyor> ayetleri akıllarına anlayışlarına bırakılmış olsa işte herkes tapasına böyle bir şeyini atabiliyor, çıkarabilir. Güzel ben başıma da gel bir ara doktora gittim doktor saharmaz akıdı dedi sen namaz kılıyor musun evet dedim sen nasıl namaz kılıyor musun dedi peygamberden namazları öğretti sen öyle kılıyor musun dedim sen nasıl kılıyor musun tezahür arkasına gidiyorum binde beş adet beş defa dua ediyorum dedi çık gidiyorum. Ben sanayide çalışırken. O zaman arkadaşlara usulü öğretiyordum. Aklıma geldi. Bir tanesi Bülent diye bir çocuk vardı. Bak sen nasıl duruyorsun Bülent'i? Hocam ben gırt tas yapayım çıkıyorum. Lan su bitti 39 oldu ne oldu? Bilmiyorum hocam. Her sürü de sayıyordun lan sen dedi. Eee buraya kadar sayıyorum. Oğlum sen nerede öğrendin bunu? Ya diyor filmlerden kadınların gırt tas yapıyor. Hepsi sana gidiyor ya. ya. Oğlum onlar başka şey için yapıyordu. Ne yapım vardı? <gülüyor> Bazıları da gidiyor, televizyon öncesinde veriyor, bilimlerden veriyor. Halbuki ahkam hüküm belli. Yani maalesef bizim durumlarımız çoğu yerde büyüyor. Allah bize rahmet etsin. Hem kendini hem de neslini yetiştirememeliyiz.、E、ben size nasihat ettim. Sizin bana nasihatınız var.、Böyle、sözlerimde anlattığında bir kusur, bir yanlışlık, bir kırgınlığımız varsa... Tabii ki evet. Bu konu da söyleniyor ama da. Yerinde alimlerimiz yani bir toplumlar yani soru sorulduğunda,、evet. devasa biraz sert bir cevap, sert bir uslukla、e, yani. Banca dedi. Hay hay. Ben böyle bir şey var diyorum. Neden bu böyle oluyor anlayamıyorum ya. Yani insanlar、e yani işte、aydınlanmak istiyor. E yaptı mı bunu? Banca dedi. Hay hay. Sebebi. Hayır, bunun bu, gibi böyle bir şey var, bir genel var yani, kime bir soru sormak istiyorsun, aydınlama konusunda.、Evet. Ya senin tersi, ya da işte kısa bir cevap veriyor sana, tamam. Oysa yani insanın kafasına kalbinin ufayar olması için bize anlatması gereken, kendinize geçiştirip bırakın. Allah hepimizle kaybı versin, ahmet versin. Her ağacın meyvesi aynı değil. Her ağacın şekli şemani de aynı değil, verimi de aynı değil. Sen çam ağacını mı sever, hurmamı? Atabaslı. Burada hurma mı çok? Pitneye hurma bular mı gidiyor, çamam mı gidiyor? Çama gidiyoruz. Ha? Çama gidiyoruz. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, Ebu Dawud'un akt ettiği rivayette kitabınızın nette bulursunuz. Allah diyor, Adem'i sekiz çeşit topraktan yaradı. Kimi siyah, kimi beyaz, kimi kırmızı, kimi de araba rengi diyor. Kimi diyor kayalar gibi sert, kimi ovalar gibi yumuşak diyor. Kimi verimli, kimi çorak diyor. Yani Adem oğlunun toprağı değişik olduğu gibi, ondan silahteden de değişik değişik. Herkesin ki aynı değil. O bir. Bugün Antep'e gittim, sohbet et. Arkadaşlar bu konferans salonunu tutmuşlar. Baktım saat uzun. Benim、yani、ben buraya muhabbete gelmedim. Alimleri var sadece giremiyiz ziyaret ederim. Ya bir tanesi var ama dedi biz bırakırız. Sen ne yapasın yap. Biz girmeyiz. Yalan adam mı yiyor? Çok sev. Ben gidek dedim ben demirciyim ya. Örç yemeği ben severim. Baktık olmadı duvara çiğlenip soram diyeyim. Gittik aptal kahvaltı ediyoruz. Allah kendisine selamet versin. Dokuz dil biliyor. Sen var mıydın bu gittiğimizde? Var mıydın? Ve Allah kendisine rahmet etsin. Şakalbani'de de altı sene falan ilim etmiş birisi. Fakat kardeşlerim o kadar sert ki yani yanında adam desturla duyuyor. Evinde vallahi billahi kilim yok. Evinde şöyle oturacak hanepesi yok,、evet. kerpiçten oturacak yer yapmış. Duvardan dışarıdan ışığı düşüyor. Tabii af diyorum, yere gittim insan evindeki gibi olmuyor. Sıkıntı girdi, karnımın dendiği dışarıya çıkabilir miyim?、Cık. Tuvalet diye getirdiler, kapı yok. İki tane kerpiç var. Rahat edin malla bez bağlarım burada durmam ben. Giremedim geri döndüm, kalmadı hiçbir şey. Öyle bilmiyor, hiç abartısız. Geri döndü, duvarda iki kazık, iki tahta, üç dört tane kabuk. Bu yanda bir tane tül, arkasında iki tane yatağı, başka bir şey yok. Böyle bir adam oturuyor, böyle oturmak mümkün, her gece diş çökecek. Orada ben düzlerim ağrıyor, sizin sahibiniziniz değil, ben bağdaşım. Kimse götürdüğüm arkadaştan, Bağdaş kurup oturamadılar. Vallahi billahi ki Allah. Böyle duruyorlar. Biraz durduk falan. Sen. Namazda Fatiha'nın hükmünü söyle. Rabisi. Hadisi, numarasını. Vallahi billahi aynı. Allah hocam dedim. Bunlar sana gelmez ki. Sen kaçırıyor musun?、Yani. Adam nasıl aldıysa bir uslubu böyle öğretecek. Ama aynı adam o konferansta bana bir diyor verdi. Ve Yukarı perdede, onun verdiğiyle çok güzel olaylar oldu orada. Tam bir sohbet ediyoruz orada bir kargaşa oldu, oradan saldırıyor, hocalar çoktu, oradan saldırıyor. Tabi biz Dan karadan gittik, çömezsin, boyumuz kısa, kilomuz küçük elimde saldırıyor. Sabrediyorsun, misafirsin. Biraz kafayı çıkarsın, o oradan da saldırıyor, bu buradan, oradan dedik hocam dedi bir karar nata bilin, bu adam. Ne、evet, dedi? Bu adam mı? Bu kadar ilmi bir yerde, niye fıhram atıyor gidin, burada bir hinlik var, bana bir mesaj verdin, buyurun hocam dedi. Dedi ki bir adam, dedi, bir köye gelip, dedi, bir kazanı çalmak istese ne yapar? Ne yapar hocam dedi, gider köy kahvesinde oturur dedi. Oturduk dedi. Oturur, der ki dedi, köylü, ey millet sizin şu kazanları bir hırsız gelse nasıl çalar? Köyle dedi ki ata daha götürür. Biri dedi ki yahu ses yapar. Herkes uyanır. Öbürü dedi ki toprak doldurur. Öbürü dedi ki iz yapar. Öbürü diyor ki yahu ne yapar gider şuradan meşeleyi keser arkaya bağırar. O da izi kapatır gider. Sabah kazan gitmiş. Ben、yani、aldım mesajı. Hocam adını alabilir miyim? Ahmet dedi. Ne mezun olsun hocam? Ben eserim. İyi. Hocam kaç çocuk var şu neyse münazamanın o köşesine git diyeceğim. Yani adam orada bana öyle bir mesaj verdi ki sert dedikleri bir adam çok akıllı ve zekice ben mesajımı aldım. Ve onlar beni affedemediler. Bak bir fıkra ile bana alacağımı aldım.、Ama、hiç tanışmıyoruz. Sevdik akide birliğimiz var. Allah razı olsun yardım et.、De. Şimdi her hocamın. talebi olarak yetiştirdiğine takıldığı uslupla, umuma takıldığı uslup aynı değildir. Doğru mu? Bir de mesela Allah kendisinden razı olsun. Ömer'in hiç hayatını okudunuz mu? Hazreti Ömer'in filmini sektiriyor. Osman'ın Ebu Bekir'in huyları, ahlakları, edepleri aynı mı? Aynı değil. Bakın mesela Bukhari'deki bir rivayette Allahü Selam ve Selam. Ben diyor, bir ay hanımların yanına gitmeyeceğim diyor ve urzete çekiliyor. Çekindiği yerde yere yatıyor, uyluğu açık. Hayim Peder Ebu Bekir geliyor. Gitsin diyor, hiç kalkmıyor. Hayim Peder'i Ömer geliyor, hiç kalkmıyor. Osman geliyor, dedi, beklet diyor kaputlarını, kalkıyor, üstünü başını düzeltiyor. gelsin diyor. Osman geliyor. Ali geliyor. Hepsi gidince Ayşe annemiz görmüş. Allah'ın Resulü diyor.、Vallahi. Esma'nın babası geldi kalkmadı. Kardeşini kastediyor. Kendi babası. Hafsa'nın babası geldi kalkmadı. Ama diyor Hafsa'nın oğlu geldiğinde hemen üstünü başını düzeltti. Ya Ayşe diyor. Allah'ın meleklerini hayal ettiğinden ben hayal etmeyelim. Bir topluluk var ki konuşurken edip bir anamın Bakarken münayim münayime ben onlar çarpabilirim, sert davranabilirim mümkün değil, adama hatlar da. Ağabey topluluk var adama saldırıyorlar böyle bir şeyler diyorlar en sonunda sen de artık şeyden çıkıp saldırabilin ama saldırmamak gerekir. Çünkü davette yumuşaklık gerekir, usluk gerekir. Demin de sohbetin başında dediğim gibi eğer ilim varsa sonuna kadar sabır olması gerekir. Neden? ilim bildiğini birine anlatmak değildir. Bildiğin doğruyu karşıdakine güzelce bir öğretmektir. Öğretebiliyorsan ne kadar güzel. Bu bilgimde yarıştırmaya benzemez. Biz buraya ben bunu biliyorum, şunu da biliyorum, şunu da biliyorum demesi ne değil? Öğretmen kastıyla oldu mu bunda hayır vardır. Ama ilim bitip de diyorla başladı mı artık orada hayır yoktur. Uzak durmak yok. Bu da insana hayır getirir ama birinci dediğim gibi herkesin fıtratı aynı değildir. Bazısı da suratı makam ediyor gibi dir ama içi altın gibidir. Ona dersin ki dışarıya çık. Ya Allah razı olsun çok güzel anlatıyormuş. Gece rüyama girersem Allah bu ortamda açık gül dersin. Ha、yani、ne gül? Derdim varsa derdimi halledelim. Bir sıkıntım varsa giderim. Var geldiği de bir gül söylediye ne yapalım? Nasiyet edersin. Bu olursun. Ama bazısı da vardı, çok gülemişse insanları ciddiyete getiremezsin. Aynı da şuna benzer,、yani、hocayla oğlunun pazara gitme kıssasını biliyor musun? Hoca oğlanı almış, eşeği vurmuş, eşeğe binmiş, oğlanı arkaya koymuş, pazara gitmiş. Biri gelmiş, şuna koymuş. Koskoca adam, koskoca çocuk. Büyük, küçük, zere kadar eşşek hem yükü vurmuşlar hem de üstüne binmişler. Şu an adamın evinde bir çocuk bırakmış. Biri gelmiş, şu anı göstermiş. Ocağ adam yürüyor, bacaklarda bir eşeğin kırığı var. Yani o da yirmiş. Baştan biri gelmiş, şu anı. Adamlar yürüyor, eşşe boş boş götürüyorlar.、Demiş. Tam o arada da bir ormanlık yerden geçiyorlarmış. Adam bir çare kalmış, eşşe sırf aldı. Vurmuşlar birşey, eşeğe ayaklarından bağlamışlar, sırt almışlar giderlerken tam bir suyun üzerine köprüden geçiyorlarmış. Eşek tersten suyu görünce derya zannetmiş, debelenmiş. Bunlar da taşıyamamış, suya düşmüş, eşek de yük gitmeyormuş. Su yüklenme, bebe bağırıyormuş. Baba, eşek gidiyor, yük gidiyor. E oğlum demiş, herkesin aklına bakıp da yön değiştirirsen eşek de gider, yük de gider. Yani, bir topluluğa geldiğinde beğenen de olacak, beğenmiyor. Ciddiyet de isteyen olacak, yumuşaklık da isteyen olacak. Önemli olan, onların istediğine göre değil, ortamı ayarlamak gerekiyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın mesela çok şakacı bir yönü var. Ama sahabelerde hiç gevşeklik yok. Güleç yüzü. Şaka yapıyor ama ne yapmıyor? Asla şakada bile yalan. Ciddiyet hakim ama şaka var. Şakanın ölçüsüyle hepimiz gülerken biri somurtmayacak,、yani、onu bozmayacak, o da gülecek, o zaman bu şaka oluyor. Şaka yaptığımızda acayip gülüp de ben sana yolda sorarım değmeyeceğim, o da gülecek. Çünkü ahliyet kasıt ne yapmayacak, aramayacak fakat birini rencide edip de onun üstünden birilerini güldürürse bu haram direk ısıtlar. <gülüyor> アハトクラネフシハフファクル。アワハフセナハエレンズ、ラッマンアレンジャーズです。ソーソーのリチョウファリキン、イリ t サイリンスマンハッシュイリュウ。オリスマンハッシュイリュウウ、イリスマンハッシュイリュウ、イリスマンハッシュイリュウ、イリュウウ、ソーソーマンマスナラー、ソーマスナラー、ソー Bizim Ankara'da birisi var, adını demeyeceğim, bir sohbete gittim, onun sohbetini deyip tam anlatırken babama bir şey takıldı, soru soruldu, dersten sorandı. Dadım ben mahzunluğum o kadarıyım ki senin kadar alem değilim, unuturum dedim, burayı anlamadım demiştim, söyledim, ondan sonra sen anlattın ki adam bana hızı hızı verdi, kovmaya kalktı, bir daha gelme, halbuki orada insanlar ifsad ediyordu, anlamadığımdan değil, İmanın onun orada konuşmasına müsaade etmedi. Fakat ben usta bunca sorayım diye çok rahatsız oldum. Niye? Çünkü cevabını veremeyecek. Ben ona Allah böyle diyor, Resul böyle diyor, sen bunu nereden çıkarıyorsun? Değil de bu adam ne yaptı? Zıpladı. Yani söz söylendiğinde anlatırken emin olarak söylenmiyorsa, ezber konuşuluyorsa orada da soru sormakta adam hoşlanmaz. Ankara merkez bayisi ya niye konuşuyoruz? İsminizi zikretmeyeceğim. Telefonda bir arkadaş teyabimiz sordu. Tam bu arada hocam girdi bir şey sordu. Ona bir iş emanet verecektim. Hocam dedim ben ne bunu sağlıyor? Baktı baktı itarif etecektim dedim.、Ya. Ben böyle mi? Olmadı mı? Oldu mu dedim? Nasandır? Ya hacım asil net değilim.、E, sünnet de böyle, <gülüyor> bu da böyle hacım dedi. Şimdi bazı insanlar bazı yerlere gelmişler, nakli değil, geleneksel bazı şeylere almışlar. Toplumun içinde bu adama böyle değil dersen bu adam kabul eder mi? Etmez. Ama ikimizde bir hukuk var, baş başayız. Orada bunun, bu tam öyle değildi ya. Düşün. Dedi. Çekti gitti ama bu、tamam. camide demez. Tamam. Sizin yazdığınız kitap tamam yazdığı mı? Allah'ın kitabı var, Resulullah'ın sünneti var. Yok. Ne、yani、yapacağız? Kitabı... Ya. Allah'ın kitabı var, Resulullah'ın sünneti var. O insanlara yetmez. Bit. Yeter. Yeter. Tam başa gidecek yok mu? İlk sezana başlıyor. Var、şartlar. var. Ya ya var bak, kitabında diyoruz. bir şey diyor işte bu Allah'ın bir şey çiziyor ne diyor Doç doğru yoldur bundan başka yollara ne atmayın uymayın ondan sonra iki tane sağda iki tane solda paralelde ne yapıyor yol çiziyor bundan başka yollar da var ama hepsinin başında <gülüyor> varsa işte bizimki bir tane onlar satmayan yollar bizim dediğimiz Doç yolu şimdi sen öyle diyorsan da... şimdi şu yok. Bunu kullanabilir miyim? Tamam. Adam şimdi şöyle gidiyor. Şurada da bir dağ var. Dağın şurada bir yolda. Şuradan saptı. Bakıyor. Ya oğlum güzel. Buyurun güzel de yavaşlayın. Şuraya kadar dönsem bir kila. İsterim. Şöyle açtım artık hangi yol olabilir? Hı? Bu yolu halü, bu yolu görmez. O doğru yolu burda. Tam bu yani. Bu bu tarafa geçince doğru yolu göremez hale gelir. Geçerken de hocam. Şimdi yol kenarındaki perdeyi yolunda şeytan süslüyor.、Yani、i̇nsan da darak ediyor. Ya bu perde süslü bile. Şuraya bir aşağı bir bakayım buralar. Bir bakıyorum şey geliyor. Ondan sonra tabii、i̇şte、bazılar etiyor ya. Şeyh olmayan şeyi şeytanlı. Biz öyle demiyoruz, kılavuz olmayan, peygambere tarafı bulamayan, hakka sarılamayan, doğru yolu bulamaz, hakikaten bunun kılavuzu şeytan olabiliyor. Onun için dinde peygambere müracaat etmeden yapılan her amelde insanın ayağı kayaklanıyor. O yüzden Allah Azze ve Celle her namazda bize Fatiha'yı okumamızı emretir. Fatiha'yı okumayan namazı yoktur diyor. Orada hep biz dua ediyoruz. a ャープの a 義はそれでジャマークのマスクのようなものを食べてい bu konuları bize... Ya zıramatalım hangisi doğru diye. Hayır hayır, ikisi de doğru. O da yanlış yok. Ama bu konuyu mesela, bilmeyen esnaflar tartışıyor. İkisi de doğru değil mi? İkisi de doğru değil mi? Şimdi ikisi de hadise dayanıyor. İkisi de hadise mi beraber? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kişi diyor imama uyduğunda imam sesli okusa bile Hafif içinden, hafif sessiz okusa bile içinden. Kim imamın arkasında namaz kılar da fatiha okumazsa onun namazı nedir? Yoktur. Hanefi mezhebi ise Araf suresinin 24. ayetini getirerek Kur'an okunduğu zaman susun ki rahmet olmasınız ayetini kıyas eder, imamın arkasında fatiha okumayı yasaktır. Halbuki Aleyhisselatü Vesselam'da söz diyoruz. Ne diyor? Fatiha okumayanın ister sesli, ister sesli namazı yoktur. Şafi mezhebindeyse Allah İmam-ı Şafi'ye rahmet etsin. Hadisi görmüştür. Almıştır. Doğru olan İmam-ı Şafi'nin yaptığı değil, doğru olan sünneti olmalıdır.、E, Ebu Hanife'den yani söyle olan Ebu Hanife ile Allah kendisine rahmet etsin. Hanefi mezhebini Ayrılmak gerekiyor çünkü mesela bir ekol haline gelince Ebu Hanife'nin sözü geçiyormuş sanki onun verdiği fetvalarmış gibi bir şeyler andırıyor Ebu Hanife'nin sözünde mi zikretti? Sayın birisi hadis. bir、şey、de hadiseler ayrıldı dedi ya işte Ebu Hanife Allah kendisine rahmet desin bir fıkır kitabı var. Sen hiç、şey、zehmez dohayım ki okuyorum bildiğim parayı. Kitabı yani, kitabı Ebu Hanefe'ye nispet edilen hiçbir fıkıh kitabı yok. Ben bilmiyorum. Siz biliyor musunuz?、Aradık. Bir tek nispet edilen bir kitap var. Burada nispet daha hala şudur diyemiyoruz ispatı. Yok ama kuvvetli bir nispeti var talebelerinde. O da Fıkırekber'dir. Onun dışında ben şu Ebu Hanefe'ye aittir diye bir ilme harfi fıkıh kitap ben bilmiyorum. Ama Hanefe mezhebinin fıkıh kitapları var. İbn-i Adın, İbn-i Adın, İbn-i Adın, İbn-i Adın gibi. Genç çok, çok kitapları bak, hep görüşler vardı. O、evet. bu hanefilerin değil, hanefi alimlerin görüşleri vardı. Bu bu hanife ya, yani yaralı şahsiye dayanıyor. Yani hepsi、e, ya Kur'an'a <gülüyor> dayanıyor, söyledikleri. Hatta şeye, ise,、yani、hatta ise bu Allah'a da. veresine dayanlar. Doğru mu? O iki İslam'dan bize fayd veresin. Doğru olan, doğru、yani, ya da yanlış olan. Aslında bilmiyorum. Ben Al-Azhar Üniversitesi buradakızı. Arap'tır, tanıtık boyu bir hanefi. Yani biraz da onun ciltleri var ama onunla oturuyorum. Onun cilt, biliyorum. Ama doğru olan Kur'an ve Sünnet'e taat olmaktır. En güzeli budur.、Evet. Adamın birisi geliyor, oturuyor. Havarla tutuyor ki, şuna sohbetin adabını öğretin、evet. diyor. Hemen birisi arıyor, götürüyor. Selamun Aleyküm de oturuyor. Adam hala bakıyor, seslenmiyor. Aleyhisselatü Vesselam sözünü bitiriyor. Sohbetin adabıdır. Selamun Aleyküm deyip oturma. İzmi ise selamun Aleyküm deyip gitmektir. Selamun、evet, Aleyküm. Selamun Aleyküm. Evet. Benim diyeceğim bundan arkadaşlar. İbrahimler'e çok teşekkür ederim. Hocam siz Nazık'a arkaya dönüyoruz. Dönmeyle ilgili bir şey soruyoruz ya. Akşam siz Nazık'a dolaştık. Biliyoruz. Sabah zaman sabah kumola da beklemiyor. Otursun. Muakze inandı, durmadı. Yani, nasıl yapıyoruz hocam, ne olsun? Aşağıya geldi mi böyle bir şey? Yani, niye yaparsınız ki? Durdur arabayın aşağı. Dur. Olmaz mı? Durmuyor dur. dur. mu? Dur. Kalk kendine aşağı. <gülüyor> Uçakta gidiyorum, paraşıcı size. Ben doğru söylüyorum, çayı alıp durdurum yani. Herkeyi karşı karşı gezer birisi.、Şey. Bana bu numarayı çok yaptılar. Böyle yapa yapa piştim ben dedim. İzmir'e geliyorum. Gittim firmaya. Ağlamam dedim sizin arabanın namaza dururum. Tabi hocam ne demek istedi bilet satayım. Yazdan şöyle yazdım. Aşağı bu. Bu araba namazın durmazsa orada inerim. İzmir'e kadar taksi parasını alırım. Bu firma böyle ücretti. İmzalayalım. Al, adam imzaladı yedi zekalı. Namazın vakti geldi. Asil olduğunu kya bakıyorum. Bu yarışa üç otuz nerede okuttan var? Aynı adam bakıyor. Hatta birde benzinlik var. Nereye istedim de önemli değil. Vaktim daha var. <gülüyor> Çek. Ben namaz ediyorum, geldim, oturdum, bu beş dakika dinlettim. Hocam seni yüzünden mi? Ben on dakika girdim. <gülüyor> Ama daha önceleri çok indim arabadan, indiyordum. Sonra kahve içmişti. Sen bile tanımadan önce bunu imzaladı. やや、フィニッシュや、フィニッシュや、フにニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フえニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィニッシュや、フィ Allah'a ayetine demediğin kelimeyi atarsan, güçlü ateşe de yaparsın. Adayımız. Az sonra da siziniz. Orada cembalı mı? Orada cembalı, cembalı. Cembalı? Portföy mü? Evet. Şimdi oralara girmedim. Bin itti kılabiliyor mu? Ayet de geliyor mu? Sıcak olan. Ayet de geliyor mu? Hocam siz ne yapıyorsunuz? Ben önce, önce iniyordum. Sonra <gülüyor> ilet alıp otobüste kırıyordum gıcıklığına durduruyordum. Çünkü Tirmizde gelen rivayette Allah Resulü aleyhissalatü vesselam yağmurlu bir günde devesinin üzerinde namazı kılmıştır. Ve o her yöne gidiyordu. Tirmizde rivayet var. Ayette bunda sabıdır. Şıkal bandırını sahilemiştir. Peki gemide namaz kılalım mı? Diyorsun. Sahabe geliyor, ey Allah'ın Resulü diyor, ben deniz aşırı ülkelere gidiyor, namaz kılıyorum, gemide nasıl namaz kılıyorum?、Oturlar. Nasıl、i̇şte、kıbleye gidiyor, ne ya niye giderse diyor. Uçakta namaz kılmıyor mu? Uçak nereye giderse? Ya da pilota desen ki, namaza bulayım diyebilir miyim? Allah'ın genişlik sağladığı için hamdikleri gerekiyor. Ne kadar güzel. Binitli bazıları der ki Allah Resulü sadece nafileleri binit üzerinde kılmıştır. Hata etmişlerdir. Farz da nafileler de binit üzerinde kılmıştır. Doğru mu?、Olur? Hocam Doğru. Oldu, olduğu bir şekilde mi hocam? Tabii、diye. binitte gemideki o misal ve Allah Resulü'nün yağmurlu günde binitte kıldığı o şeyle ...olduğu gibi oturarak kılabiliyorsun. Aynı bu şekilde uzun bir yol yapabiliyorsun. Yapabildiğini yapabiliyorsun. Uzun bir yol yapabiliyorsun. Doğuya bir düşünüyorsun, Doğuda hiçbir müşkülat yok. Doğuda hiçbir müşkülat yok. Bakın ben Mardin'e sohbete giderken... ...martur muydu neydi ondan gidiyorum. Herifleri Kürtçe marş falan koyuyor. Ne uzun da anlamıyor. Duam ediyor, bedduam ediyor... ...şakamı söylüyor. Dilini de anlamıyor. bir yeri çekti. Çarkıyı kapattılar, kapattılar. Hepsi namaz aldı. Adamların taşıya kaldırdılar şöyle şöyle. Yedek şoförü. Tamam onu bir şeyler dedi. Mağmen ettim ki. Lan dedim ben dedim, otur. Gördüm dedi namazdaydın diye bozmadın dedi. Bizim onları kırıklarını hep sıkılardır. <gülüyor> ya bu şarkı türkü ne lan dedim. O öyle, öyle dedi. <gülüyor> Yani、ben de dedim NASA, NASA'ları biliyorum dedim ama şöpelerin hiç böyle zahire,、yani、genel olarak bakmadım fakat adamların hiç namaz tipi yoktu yani. Hele bir o türküleri zaten tırmaladı yani. yani. Anlamıyorum da ama namaz vakti geldi herifler hem de el kaldırarak tırıyorlardı böyle. Koşumadan git yani gittim baktım. Gidim, gemide normanda mı oturarsın?、Ne? Oturarak tırmalıyım. Ayakı bulmaz dedim. オフラーコンビュー。ギミーティブリカムシトラータロウ。オフラーコンビュー。オフラーコンビュー。オフラーコンビュー。オフラーコンビュー。 Konuştuğumuz şimdi eğer öyleyse o üç kilometre zaten öyle değil. Ah, üç kilometre. Yedi kilometre. Yedi kilometre. Şimdi normalde bizim çatma alanımızda örnek söyleyeyim sekiz on kilometre geçi ve、evet. öyle. Son berdi geç gittersin. Evet. Biz Mesela bizim mankara da bir baştan bir başa eskiden 45 falandı şimdi seksene falan çıktı. Yani bir ucuyla bir ucu. Benim evlerim. Ben、Burcu'nda oturuyorum. Ve Burcu'na gittim de ara 80 km var. Ben seferindeyim. Aynı yerdeyim. Buradaki pası şu. Kullanabilirim değil mi?、Şimdi. Sen buradasın kardeşim. Tamam mı? Şu beldeye gidiyorsun. Arada ev yok. Burası gitti. Burası 3 mi? Buraya geldiğinde seferisin. Anladın mı? Şurda, şu arada üç mililik boşluk olacak. Hiçbir şey olmayacak. Varsa seferisin. Yoksa, şuradan, şuraya geldin, severi değilsin. Aynı yerdesin. Yani mücadil alalım, bitirecek. Evet, peki. Son beldeden sonra. Burası işarete geldi, değil mi? Sadece akşam namazı mı, tam kesinlikle siz konuyordur, seferinde? Allah diyor, Namazı azze ve cevre Müslüman'da gelen ibadetlerden, akşamdan üzden bir kaç davetlerde ilk gün namazı faz kıldığında kıldığı gibi bıraktı, yani iki inmiştir ilk faz. Daha sonraları muhkim için dört, yorucu için iki, korku için biri indirmiştir. Akşamda ise olduğu gibi bırakmıştır.、Aslında. Akşam namazı seferde de, hazarda da, muhkimde de hep aynıdır. Bu örnek söylüyorum seferiniz çekmeni mesela hocam iki rekat ya öğle namazını kılacaksın mesela、evet. bunu tam fırsat herhangi bir günahlar farkı var mı? Demin、i̇şte、de dediğim gibi Ukrayna'dan üstünde gelen rivayette aynı senin sorduğun soruyu Ömer Allah Resulü'ne soruyor Ey Allah'ın Resulü diyor artık yeryüzü bizim için en iyi orkumuz da yok, güçlüyüz